<G> gayb. Gayb means the unseen. To believe in the gayb is an important part of faith. Gayb kelime anlamında görünmeyen demektir. Gayba inanmak imanın vazgeçilmez bir cüzüdür. Bir Müslümanın şahadet alemi gözle görünür alem dışında bazı şeylere inanması bir mecburiyettir. Göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere ve hayrı ve şerriyle kadere, ölümden sonra dirilmeye, kıyamete ve ahirete, cennete ve cehenneme iman etmek bu zorunluluklardandır. Etrafımıza baktığımız zaman bunlardan Allah'ın son kitabı Kur'an'dan başka Hiçbirine şahit olmayız, kendilerini göremeyiz. Bu dünyada bile görmediğimiz halde inandığımız şeyler vardır. Mesela aldığımız nefes. Onsuz yaşayamayız. Yerçekimi her şeyin aşağı doğru hareket etmesine, yani düşmesine neden olur. Ama biz yerçekimini göremeyiz. Sevgi de bunlardan biridir. Onu herkes tanır fakat, onu göremeyiz, ona dokunamayız. Gayba, Allah'a ve kıyamete inanmayanlar hakikate kördürler. Ama öte yandan, şimdi bilim adamları deseler ki, alev alev bir meteor kopmuş uzaydan süratle dünyaya doğru gelmektedir. Hemen inanırlar. Oysa kendileri görmemişlerdir. Korkuya kapılır, kendilerini evlerinde saklamaya kalkışırlar. Ama Kur'an onlara huzur diyarı cennetten ve cehennemin yalazlanan alevinden bahsettiği zaman inançsızlığa saparlar ve biz görmediğimiz şeye inanmayız derler. Sanki inançları olmadığından etraflarındaki gerçekliği göremezler. Oysa iman edenler için her şey berrak ve açıktır. Bismillahirrahmanirrahim Elif Lam Mim O vahiyler kitaptır, bilgidir, yasadır, öz ve gerçektir. Kalbi daraltacak, şüphe çekecek bir yanı yoktur. Çünkü özlerini koruyanlar müttakiler için bir rehberdir. Öyle müttakiler ki, gayba görünmeyen Allah'a inanırlar veya tek başlarına kaldıklarında da inanırlar. Düzgünce namazlarını kılarlar ve bizim onlara verdiğimiz rızıktan nafaka verirler. İnsan özünü Allah'a yöneltip kişisel hayatını dua ve namazla, toplumsal hayatını zekat ve yardımla koruyunca müttaki olmuş olur. Ve onlar, sana inen vahyede, senden önce inen vahyede, evrensel dini mesajların birliğine inanırlar. Öldükten sonra dirilip yaşayacakları ikinci hayata da, kesin kes inanıyorlar. İşte onlar, Rablerinden edindikleri, Doğru bir yol üzeredirler ve gerçek kurtuluşa erenler de onlardır.